Onun anlayacağı şey Topkapı Sarayı'nın bahçesinde otlamaktır. Topkapı Sarayı kainatın misalidir. Bu kainatın develer için yaratılmadığı ve semavat ve arzdaki sanat mucizelerinin onların temaşasına takdim edilmediği ve Bu saray insanlar için yapıldığına göre. Hakiki insan bu sarayı temaşa, ve tefekkür edebilen yaptığı temaşa ve tefekkürden tefeyyüz edebilen ve bu tefeyyüzle kemalatın şahikalarına yükselebilen insandır yoksa sadece dünyevi maişeti ve zevkleri peşinde koşan insanın bu kainat sarayının bahçesinde oklayan develerden pek farkı olmaz evet Baş pazarı, balina başından sinek başına kadar bütün başların sergilendiğini tahayyül etsek bunlar içerisinde insan başını beğeniriz. Aynı şekilde bütün eller sergilense insan elini tercih ederiz. Ruhumuzun üstünlüğü zaten izah gerektirmeyecek açıklıktadır. Böyle en kıymaktar cihazlarla teçhiz edilen insan bu nimetlerin şükrünü ifa edemezse elbette ki hesabı çok çetin olacaktır. Evet arıya hürmet gösterilir mi? Arının yaptığı işi yüzlerce fen adamı yapamadığı halde odamızdan içeriye bir arının girmesi halinde ona ne hürmet gösteriyor ve ne de ayağa kalkıyoruz. Bal yapmak arayı hayvanlıktan kurtaramadığı gibi maneviyatı unutarak manevi dünyevi bir meslekte terakki etmekte bir kimsenin insaniyetini tekamül ettirememektedir. Madde ile manayı akıl ile kalbi beraber götüren muhterem zatlar ise bahsimizden hariçtir. Evet. Misafir ve devesi. Bir kimse. Devesine binerek bir zatı misafir gitse, gittiği yerde kendisi karşılanıp eve davet edilir. Devesi ise ahıra alınır. Deve eve giremez. Fakat ahırda sahibinden dolayı büyük bir ihtimam ve bakım görür. Deveye yapılan bu bakım ve ihtimam da bir cihette misafire yapılmış demektir. Ve onun ayrıca teşekkürünü muciz olur. Bizler de bu dünyaya misafir olarak gelmiş bulunuyoruz. Diğer hayvanat ise bizim... Devam izmesi